seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. United sizin. Merhaba nasılsınız? İyi. Nasıl seçti bu şekilde? Neden? <gülüyor> Diyelim iyi olalım ama e, hakikaten e, kaygı verici bir sürü gelişme var. Buna karşılık mücadele haberleri de geliyor tabii. Bugün e, bu şeyde de Sırbistan'ın da Avrupa Birliği'ne evet. alınması haberiyle de bağlantılı konuşabiliriz biraz. Türkiye'nin Avrupa'dan sen de iki günden beri yazıyorsun koparken ki durumu... Evet. Avrupa Birliği'nden Sırbistan'a aday ülke statüsü verilmesi meselesi. Evet. E, şimdi bu aday ülke statüsü verilince hemen aslında müzakereler başlamıyor. İşte bir yıl kadar bir zaman alıyor. Ve e, hani o bir yılda şimdi Sırbistan'da seçimler olacak. Ve e, daha muhafazakar ve milliyetçi olan parti Yani aslında Sırbistan'da zaten herkes milliyetçi. Dolayısıyla evet. da daha daha milliyetçi, daha daha milliyetçi gibi ayırabiliriz aslında partileri. Şimdi bu şeyde Mayıs'ta ve ve ona takip olarak da ondan sonra mayıs takip eden ailelerde hem yerel seçimler hem de genel seçimlerin üst üste olması bekleniyor Sırbistan'da. Çünkü işte bu hazır şeyi ele geçirmişken, Hani Avrupa zaferini diyelim, bu kayan, düşen oylarını iktidardaki parti, daha liberal olan parti togeri toplamak için tabii bunu görüyoruz. Kullanmak istiyor çünkü. O yüzden hemen seçime gidelim gibi bir fikri var. İşte e, Sırbistan'da son zamanlarda olan seçimlerde son yıl zamanlarda derken son yıllarda hep Sırbistan'ın kaderini belirleyecek seçim diye böyle lanse edilir. Herhalde bu da öyle olacak. Sırbistan'ın işte şey kaderi e, belirlenecek gene. Ama belirlene belirlene Avrupa Birliği üyesi olma yolunda çok ciddi adımlar attı. Çok hızlı ilerledi. Evet. Başta hiç ee, kimse de pek e, bekliyordur. Evet. Sayılmaz doğrusu. Biz de aralarında Biz açık evet, olabiliyoruz. Evet. Bekemiyorduk yani. Hakikaten yani Sırbistan'ın şimdi bu yazılarım asla veyahut da burada şimdi konuşurken bir Sırbistan desteği veyahut da Sırbistan ...olan bir övgü falan... ...böyle bir şey gibi algılanmasın... Yani ...Sürbis'in sonuçta bundan... ...çok kısa bir süre önce... ...daha üzerinden... ...çok kısa zaman geçti... ya ...Kosova'ya bakarsak zaten yani... ...10 yıl bile değil aşağı yukarı... ...ondan sonra onun dışında... ...Bosna Savaşı'nın anıları da... ...çok daha taze onun için kaldı ki yani hani sizin bu gerçekten hani devlet olarak o Yugoslavya'nın parçalanması sürecinde oynadığı rol ve işte ya verinzer tek başına yetecek bir herhalde anahtar kelime ayrıca. Ya bunların asla unutmadan üzerinden geçerek bir ülke nasıl dönüşür? Aslında bu, buradaki temel benim beni ilgilendiren konu. Ee, işte Türkiye'nin hani bir türlü dönüşememesi, bir türlü ilerleyememesi. Ya yani Türkiye'nin Avrupa Birliği e, macerası, Avrupa yapılarıyla teması 1959'da başladı. E bunca yıldır yani bir e, 60 yıldır bu neredeyse konu çözümlenemiyorsa, bir şey yapamıyorsa burada Türkiye'nin de herhalde epey bir suçu var. Sadece e, Avrupa yapısının diyelim neyse işte o kurumsal yapıların e, de, de, kabahati değil bu. E çünkü şey konusunda da Sırbistan konusunda da bir dolu katı çıkıyor. Mesela bu Sırbistan'ın gene e, e, üye adaylığının ona onaylanması konusunda birdenbire e, Romanya e, ulahlar diye bir e, azınlık var. Onlarla ilgili mesela konuyu ileri sürdü. Ki ulahların adı bile geçmiyordu normalde tabii. Bu müzakere ulahlar... öncesinde, adaylık evet. öncesinde veya müzakere öncesinde zaten e, uzun süredir devam eden bir sorunu ortaya atmakta gelenek oldu sanıyorum. Ee, özellikle o... Evet, ee, kesinlikle. Çok doğru söyledim Mahir. Hatta şey bile değil yani sorun bile değil, Hı. öyle diyeyim. Çünkü <gülüyor> ulahlar... Şimdi yani olahlar aslında işte bu Makedonya dolaylarında falan da yaşıyorlar. Yani bir bir e, roman, e, yanın bugünkü Romanya'nın halkının... E, Aynı kökenden oldukları, benzer bir dil kullandıkları, yani işte hani Türkler, öztürkler falan filan bilemiyorum artık gibi nasıl şey yaparsanız öyle bir durumlar var aslında. Şimdi ulahlar bunu dinlese kızabilirler bir kısmı, biz çok farklıyız diye. Rummenler de tam tersi biz aynıyız diyebilir. Yani orada Balkanlardaki aslında bu etnik didişme, çatışma ve tarih konularını, Türkiye'deki herhangi bir etnik çekişmeyle benzetmek mümkün değil aslında. Orada bambaşka bir olay var. Herkes birbirini boğazına sarılabilir bu etnik iddialar ve şeyler, kökenlerle ilgili. Tarih bilinci çok kuvvetli. Hani hangi tarihine tarihi falan onu geçtim ama yani tarih öncesi tarihe giden derecede insanlar birbirlerinin Hani etnik şeyleriyle çekişmeler halindeler yani. Onların da e, Türk, e, yani Sırp tarih teorisi falan gibi şeyleri var mı onların da? Sırp tarih teorisi teori diye bir şey benim açıkçası bildiğim bir şey yok ama tabii milliyetçilik e, açısından baktığımızda Osmanlı'ya karşı o mücadele... E, İlk isyanların yapılıyor olması yani e, halk olarak e, Sırbistan'ın ayrılması Osmanlı'dan çok önemli bir süreç. Yunanistan'dan da önce şey yapan aslında başlayan bir süreç. Ve e, Osmanlı'ya karşı olan o ayaklanmalar vesaire e, Balkanlar'da gerçek Hani bir anlamda 19. yüzyıl milliyetçiliğinin öncüsü Sırtlar hem kabul, ed kabul edilirse doğru olur. Bu da hakikaten yanlış yok. Hem de şey gerçekten kendilerinin de bundan dolayı kaynaklanan dinle milliyetçiliğin iç içe geçtiği. Çünkü aynı zamanda kiliselerde o milliyetçi hareketler örgütleniyorlar. Evet ve arka Güçlü tamamen beş. şemsiye değil mi kiliselerde evet. öyle. Peki bu senin yazında da e, işaret ettiğim bir noktayı da birazcık açalım. Yani... E, S Sırbistan'da Avrupa Birliği üyeliği yolunda bayağı uğraştılar yani. Ve hı hı. hatta işte Srebrenica katliamı gibi bir şey için özür dilenmesi, savaş suçlularının uluslararası ceza mahkemesine yollanması... Evet ve hat da de altını çizdiğim bir nokta bir başbakanın yani bunların çok azını daha önce yapmaya yeten bir başbakanın zoran cinç içinde 2003'te öldürülmesi bir keskin nişancı tarafından yani Saraybosna'da çok sayıda boşluğa öldüren keskin nişancılar arkan falan geliyor aklına insanın tabii Ağustos için de arkanda öldürüldü vesaire zaten evet. hani öyle gittiğinizde baktığınızda e, Cinciç'in e, suikast ise hakikaten e, aslında belli bir noktada bir dönüm noktası olarak da nitelilenebilir. Cinciç e, Almanya'da işte eğitim görmüş Habermas'ın hatta öğrencisi olarak birazcık Habermas'ın öğrencisi olarak bilinen bir de öyle bir tarafı olan felsefe e, müthiş meraklı bir felsefe derecesi olan bir e, kişi Ee, ve ilk aslında bu e, Sırbistan'daki organize çeteler böyle hem mafya artık yani Türkiye'deki o susurluk döneminde ortaya saçılan tarzdaki işte güvenlik güçleri e, ondan sonra mafya ve siyasetin ve işte onun dışında birçok başka e, nüfuzlu in, e, insanın e, içine girdiği çetelerinle mücadele etmeye başladı. E, başlıyor. ilk olarak o e, adım atıyor. Bu 2000'lerin başında oluyor. Ben de çok iyi hatırlıyorum. O zaman ben gazetede, e, gazetelerde vesaire e, hani e, tam <gülüyor> cin için seçilme zamanları benim artık gazeteyi bıraktığım dönemlerde ve sonradan e, 2003'te suikaste uğradığında da çok şok olmuştum. E, Cincik'le ilgili hep haberler yapardık çünkü evet. 2001 döneminde tam ben gazetelerden ayrılmadan önce. Ve e, e, Cinc için e, öldürülmesinde işte bu e, istihbarat servisleri Yugoslavia'nın da hani o sürecinde bayağı bir rol alan e, kişiler, karanlık derin kişiler rol oynuyorlar. E, ve e, sonra da bunların e, hepsi yakalanıyor. İlk önce faili meçhul gibi olay kalacakken e, hatta çok da enteresan bir ayrıntı var. E, Cinc için öldürüldüğünde yanında Ana Lind de var. Sonra o da işte İsveç'te farklı bir şekilde öldürülecekti. Bir evet İsveç'in Dışişleri Bakanı ve Sosyal Evet İsveç'in Dışişleri Bakanı. Ve onlar yolda yürürlerken birdenbire işte bir binanın tepesinden keskin nişancı ateş ediyor ve Cinciç'e avlayıveriyor. Yani böyle bir durum... Ya yani hakikaten dramatik bir e, olaydı o zamanlar. Hatta ee, ve de. E, sonra evet buyurun. Hatta trajik de diyorum yani çok tabii. çok büyük bir olay yani. Tabii tabii. Yani o e, ya yani olayın sembolizmi vesaire geçtim onun dışında e, hakikaten Sırbistan için de o anda aslında e, ha... Sırbistan içine kapanabilirdi. 2003'ten 10 yıl sonra bugüne gelemeyebilirdi. Çünkü hakikaten çok güçlü isimlerden bahsediyoruz. Ondan sonra Miloševiç'in tabii bu çevresinde geliştirdiği şey yaptığı, serpilmelerine sebep olduğu bir takım istihbarat işte ve işte ordudan, ondan sonra polisten vesaire insanlar. Bu mesela şeyin cin e, cin cinayetinin baş sorumlusu olarak işte tutuklanan ve sonradan işte şey yapan eee yani bu insanlar da bayağı ceza aldılar sonradan. Milorad e, Ulemek mesela bu e, şeylerin Sırbistan'ın e, özel polis bir tane şey var, birimi var. Kızılbereliler diyebilen ve bunlar tabii ki e, Bosna'daki savaşta vesaire de bayağı bir e, rol oynadılar. Bosna'nın sırtları örgütlemekte ve işte bu katliamlar vesaire işte bu Arkan'la falan da hani e, Arkan olarak bildiğimiz milliyetçi, çatlak e, manyak katil olarak kendisini... Evet. <gülüyor> <gülüyor> özetleyebileceğimiz hakikaten başka ben tanım bu kibar olamayacağım bu sefer. Ee, o da 2000'de öldürülüyor sonra arkanda işte böyle elinde hani o çetniklerle e, e, elinde bir küçük kaplan yavrusu. Ondan sonra arkasında çetnikler böyle maskeli e, şey yapan e, ölüm kusan Bosna'da insanların olduğu hani fotoğrafları vardı Arkan'ın. Ya aslında bu insanları tabii düşününce bunlar yani Türkiye'deki derin devleti falan filan aslında yani onların çok daha ileri boyutunda e, ileri boyutuna gitmiş e, artık organize bir, de bir hani savaş ve katliam yürütmüş insanlar yani bunlar E, tam tabii ne kadar ileri gitmiş olduklarını da tartışabiliriz. Yani çok sayıda, insan, yani sen demin e, susurluk evet. dedin ama susurluğun devamında da işte koca elindeki uğursuz üçgenlerden tut e, Kürt iş adamlarının öldürülmesi ve sayısız tabii, tabii yani, 17 bin kişinin, bahsediyoruz tabii yani e, katledilmesi ve işte bu ortalıkta şimdi fışkıran, topraktan fışkıran keletler, kemikler, kafa tasları. Yani az buz bir şeyden bahsetmiyoruz ve işte bir kısmı da Ergenekon davası dolayısıyla içeride oldukları için evet. de azalmış olduğu söylenebilecek bir durum var Türkiye'de de tabii. Ya şimdi tabii şöyle bir şey var yani kötüler arasında bir hiyerarşi aslında benim yaptığım hatalı oluşturmak hani kötü en kötü daha kötü falan gibi bir şey değil yani. Hepsi birbirinden kötü al birini vur, dediğini, vur hiç, birine evet. işte Türkiye'de her şey bir devlet çatısı altında olduğu için bütün bunlar işte bahsettiğimiz o kirli çetelerin insanları da işkencelisinden tut işte tetikçisine infaz yısına bir, bir kaşeli eleman vaziyetinde devletin bürokratı. Bir devlet düzeni var tabi Yugoslavya'da e, bir e, devletin dağılması söz konusu olduğu için işler iyi de çığırından çıkıyor yani tutup da kan gibi bir insan hani devletin adamı aynı zamanda ama bir yandan da hakikaten yani elinden kan damlayan ve şey e, bir insan olarak devletin adamın olmasın e, ötesinde yani o içinde ne varsa dışarı vurmuş e, şey yapan bir adam işte o dediğim gibi kaplanlarla poz vermeler bilmem ne işte böyle şey hani bir, bir yandan da onu dışarıya da böyle kötü katil böyle tiplemesi gibi filmlerdeki ortaya koyan bir tip. Yani Türkiye'de ne, ne sonunda memursunuz. <gülüyor> ne yaptın, ne edin. Hani nerede benim emeklilik haklarım falan filan diyen işkenceciler vardı. Yani onlar gibi şey yani. Hani ama sonunda orada, dert ona geliyor. Doğru ama orada da mesela pek çok böyle intihar gibi görünen, ilk bakışta intihar olduğu söylenen, kendi arabasının içinde ölen ya da karların arasında ölen istihbarat şefleri filan gibi pek çok da meçhul cinayet var. Sonradan e, bunların cinayet olduğu ortaya çıkıyor. birbiri bir ardından da sayısız intihar olayından bahsettik ya da neden öldüğü belli olmayan kişiydi. Yani, tabii tabii evet. yani e, pardon e, lafınızı kestim. E, şeyde bu e, Sıristanda da temizlenme hani olduğu vesaire diye e, bahsederken o ilk başlardaki süreç hiç de öyle kolay bir süreç değil ee, yani işte mesela o 2000'nin başında Arkan'ın öldürülmesiyle zaten e, yani hani onun milatlarından bir tanesi gene ee, yani orada da e, işin içine pek çok böyle hani, hani sizi tasfiye ettik hapse gidiyorsunuz cezanızı çekiyorsunuz gibi olmuyor tabii ki yani komplo teorilerine girmek çok zor ama yani orada da hani bir temizlenme olayına başka istihbarat muhakkak şeylerde teşkilatları vesaire de giriyor bu sefer yani on temizlenmenin içinde onlar da rol oynuyorlar belik yani çünkü avrupa'nın hemen bir arka bahçesi olarak balkanlar o haliyle elbette ki kalamazdı Tabii işin bu tarafı var. Hı hı. Ee, o yüzden zaten genel olarak baktığımızda Sırbistan'ın e, arınma sürecinde her şey bitmiş, çok güzel falan filan diyemeyiz. Yani daha aralıkta sızdırılan bir rapor vardı ve e, Sırbistan'da e, hukuk devleti kavramının ne kadar sorunlu olduğu, yargının ne kadar hala siyasal tavırlar içinde hareket ettiği, e, yargıdaki e, yargıda neden ciddi sorunlar olduğu ortaya konuyordu yani yerden yere vuruyordu o rapor Sırbistan'ın yargı şu andaki sistemi düzenini vesaire bütün bu reformlardan sonra ama işte benim de vurgulamaya çalıştım hem yazıda hem de şimdi Sırbistan'ın gerçekten bir değişim arzusu oldu bir şekilde ve yani nereden nereye gelindi gerçekten büyük mesafe kat edildi bu anlamda ya Türkiye'den farklı bir durum söz konusu Türkiye'ye hani yani Elbette ki işte askeri vesaire ortadan büyük ölçüde kalktı. İşte şimdi başka bir ülkeden bahsediyoruz adeta ama o sistem değişip dönüşüp Başka bir şey olarak tekrar o karşımıza çıkıyor işte. Faili meçhiller olmuyor işte yargı mesela bu bu cesaret insanları yıllarca hapse atmak gibi bir kendine görev ediniyor. Ee, vesaire birçok yani ortada sorun var ve o değişme arzusu şu noktada zaten çok değiştik diye askıya alınıyor. Ama Sırbistan hiç olmazsa kendi durumunun bilincinde. Eee. Ve bir ha büyük halk desteği olduğunu da söyleyemeyiz. Yani Sırbistan derken ben Sırbistan'da şu anki iktidardan bahsediyorum ee, ki işte şu anki iktidar mesela oy kaybediyor. Bu Avrupa Birliği ile ilgili e, attığı e, adımlar vesaire reformlar insanlara çok sempatik bazı şeyler gelmedi. Yüzde ellisinin halkın hala işte bu savaş suçlularını laheyde yargılanan kahraman olarak gördüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Ee, bu %50 e, çok büyük bir rakam. Ve hala savaş, e, Sırp tarih tezi var mı dediniz? E, en azından savaşla ilgili var tabii ki. <gülüyor> Şu bakımdan yani tarihin yeniden e, şekillendirilmesi yazılımı bakımından. E, halkın yine büyük bir çoğunluğu e, savaştaki Sırbistan'ın rolünü Şöyle bir şey yapma yani o kadar da aslında şeyimiz yok, günahımız yok demeye meilli Evet tabii sen evet. biraz önce demin şeyi söylediğin zaman daha da ileri gittik. Daha uç noktalarda oldukları söylenebilir deyince aklıma şey de geldi tabii Kosova başka bir örnek tabii karşımızda. Yani organ mafyası da Başında olan evet. bir adamı da bakan yaptılar Kosova'da da yani ve tamamen işte UKÇ miydi neydi yani şeyle ilgili olarak e, CIA'nin ve bu evet Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük desteğini olarak bir bayağı terör örgütü halinde geldi iktidara. Evet. Ya tabii kosova'da çok e, sorunlu yani öyle bakıldığında ve e, Kosova'da da mesela tam işte bu olaylı şeyler olurken ge geçen hafta e, Sırbistan Kosova'nın uluslararası alanda e, yani Kosova ile Sırbistan'ın şu an vardığı anlaşma e, uluslararası toplantılarda Kosova'nın e, bulunması Kosova ismiyle. Ee, gerçi Kosova esinin yanında bir tane küçük şey olacak böyle <gülüyor> işaret olacak. O altında da derin bir footnote yani Kosova'nın şey, e, dipnot böyle bir tane geçecek şey diye. E, kimsenin okuyamayacağı tabii Kosova'nın işte bir ko şeyi, şu, şu şeye bağlıdır e, statüsü, uluslararası statüsü biraz da tartışmalıdır falan gibi bir şeyler yazacak. Ama yani Kosova ile yüz yüze oturacaklar. Ve yani bu tabii ki Kosova'nın işte bir zaten artık devlet e, konumunda e, ama yani Sırbistan tarafından tanınması e, konusunda çok büyük bir adım. E, yani işte e, Türkiye'de böyle bir adımın atılması bilmem ne edilmesi falan filan hani düşünün Türkiye bölündü etti falan ha, öyle bir şeyden e, örnekten bahsediyoruz. Evet, evet. Yani Kosova Sırbistan'ın tarih olarak kalbi. Sadece bir parçası olarak kabul ettiği bir toprak değil yani resmen tarihinin en önemli kilit, kilit noktası işte Miloševiç'in ünlü mesela savaşı e, ilk tetikleyen konuşmalarından bir tanesiydi. Asla yenilmeyeceksiniz Sırplar diye başlayıp işte Kosova'dan bu 1289 Kosova Kosova'daki Evet Kosova yenilgisi Osmanlı'ya karşı olan ondan dem vurur ve işte 1389'u bugün her tarafta zaten hala Belgrad'da vesaire Sırbistan'da duvarları yazılı olarak görebiliyorsunuz bir milliyetçi slogan olarak ya yani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye'de öyle bir yer neresi yani hani Çanakkale falan mı diye ne diyeyim bilmiyorum yani hani e, tarihi böyle bir şeyi olan e, sarsıcılığı olan o orası Çanakkale değil tabii asla yani Türkiye'de bir örneğin yok bunun çünkü 1389 yılından bahsediyoruz yani düşünün uzaklık ve şey bakımından. Neyse yani onun tanınıyor olması büyük bir şey. Fakat o günlerde tam bu geçtiğimiz haftalarda bu konular mesela gündemdeyken şeyde, Kosova'da işte Sırp polisler tutuklandı. Kosova'da Sırp polisler ne arıyor diyeceksiniz. İşte Kosova'daki şu an polis gücü eski UÇK bu Sırplara karşı mücadele eden ülkeler ne diyeyim şey direniş güçleri mi artık neyse onlarsa onların e, resmileşmiş ve artık göreve gelmiş e, şeylerinden oluşuyor e, eski elemanlarından oluşuyor Ondan sonra ve e, onlar işte bir şey e, zaten sırt polisi birçok kişi sırt polisi, polisi yapabiliyor sınır bölgelerinde özellikle kalp temizlenmesiydi bilmem neydi falan filan gibi işlerde onların daha çok ekipmanı var daha çok şeyi var e, deneyimi var vesaire çünkü onlar bir tanesi gerçek polis diğeri sonradan işte o çatışma sürecinde eli silah e, tutmaya başlamış oradan e, emniyet gücü olarak görevlendirilmiş Birleşmiş Milletler tarafından e, bir ekipten oluşuyor. Dolayısıyla böyle bir şey var zaten. Fiilen bazen birinin işini diğeri yapıyor gibi. Bu sembolik bir şey orada. Sırp polislerinin de tutuklanması. Yani bu işler e, kolay olmuyor bakın ben. Evet, koyanlar, eee hoşlanmayanlar durumdan onu veriyor. Evet yani sonlara gelirken programın bir de ki fikir çizgisini takip ederek Türkiye'de de bir kopmanın ipuçlarını epey sayıda görmek mümkün. Yani Sırbistan'ın tersine bir gayret olduğu ve uzunca bir süreden beri de Avrupa ile Avrupa Birliği ile ve benzeri bir kavramla bağların koparılmakta olduğu izlenimi var. Bir iki dakikada ondan bahsedelim istersen. Yani. E tabii. E, şimdi bu hani benim işte bir ara çok tartışması olmuştu. Türkiye'de eksen kayması vesaire gibi hani Avrupa ile bağlar kopuyor. İşte uluslararası basında da tabii ki bu çok tartışıldı. Böyle bir şey değil benim demek istediğim. Yani biz işte Avrupa'ya zaten ihtiyacımız yok. İşte Avrupa Birliği'nin durumu belli. İşte onlar zaten batıyorlar. Avrupa Birliği mi kalacak? Böyle bir ruh hali var genelde. Sadece kamuoyunda böyle olması doğal. Zaten Avrupa'yla ilgili pek bir haber de yer almıyor basında vesaire. Takip etmek için özel çaba göstermeniz gerekiyor. Hı hı. Felaket haberleri işte çorba kuyruğunda böyle e, zavallı Yunanlılar falan gibi bir e, uzak uzak bakış açısı belki olsa olsa olabilir. E, ama ben resmi olarak e, Avrupa Birliği ile ilgili birebir işte çalışması gereken bir bakanımız var. Egemen Bağış onu daha çok mesela Türkiye'deki e, yaptığı işte böyle bir takım popülist açıklamalarla görüyorum. Ne yapılıyor hakikaten Avrupa Birliği ile ilgili baş muzakiyacı olarak ne yapıyor pek emin değilim. Onun dışında yani Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ile ne ilgisi var onu da göremiyorum. Yani biz, e, tamamen hani fiili olarak da bir e, çalışmama hali var ve benim e, bunun işte bir süre önce daha çok e, temastayken... Avrupa Birliği konularıyla ilgili çalışan bürokratlarla vesaire yani resmi erkanla benim gördüğüm bürokratların bu işi artık yürüttüğüydü. Yani onların yüzü suyu hürmetine bir Avrupa Birliği sürecinden bahsediyorsak Türkiye'de var. Ee, ne oluyor? İşte onlar görev şinas olarak bürokratlar olarak kendilerine verilen görevi yere get yerine getiriyorlar ve o parlak müzakerelerde bir yazışmalar yapılıyorsa, Kerhen'de olsa bir şeyse onların sahiplenmesiyle konuyu diyor. Evet. Ya yani yoksa tamamen koy verilmiş ha öyle bir süreç. O zaman da zaten o, bir şey bekleyemezsin evet, bundan. Evet hem o ve buna ilaveten de bir de işte Azerbaycan ve Türkmenistan gibi aslında bayağı koyu diktatörlüklerle hukukun üstünlüğü ne kelime hukukun yanından bile geçmediği ülkelerle güçlenen Kemik kardeşlikleri falan ilan edilen işte son bu şeyde de Taksim'deki korkunç olayda da görüldüğü gibi Azerbaycan'la yapılan birtakım hocalı anması adı altında başka taraflara bir eğilimde görülüyor. Bunlar da tabi tam tersi yöndeki işaretler olarak algılanabilir mi bilmiyorum ama bunu daha herhalde epey konuşma fırsatımız olacak yani maalesef olacak gibi gözüküyor ama hocalı hikayesine hakikaten değinmek lazım müthiş bir riya örneği Çünkü hocalı bu, bu anlamda bak, baktığımızda katliamlar zaten yani ölenler dışında aslında olayın çok tartışmalı olduğu, bir takım gene derin devlet güçlerinin oradan buradan içine girdiği çok tuhaf bir olay. Hadi onu geçtik, onun zaten yani elde belge bilgi vesaire falan olmadan da konuşmak istemiyorum bu konuda. Ama insanların birdenbire acılarını böyle hatırlayıp Cezayir olayında olduğu gibi, E, Cezayir'deki so e, soykırım diye e, birdenbire Fransa konusuyla beraber ortaya çıkması gibi o olayın Türkiye'de konuşulması gibi. Şimdi de bu sadece siyasi bir e, art niyetle ortaya konuyor. Hem insanlara saygısızlık aslında Azerilerin bunu saygısızlık olarak nitelemesi lazım. Hem ondan sonra e, Ankara'da aynı bilmesine mesela Azerilerin e, bir grup Azerilerin'i gösterse sonra halkların kardeşliğinden falan bahsediliyor. Hani kraldan fazla kralcı gibi bir tavırla bizden bire böyle bir taksimde e, ya o Ve Taksim'deki fotoğrafla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, Ahmet Türkiye İzmir'de taş atan e, kaldırım taşlarını söküp atan bir grup vardı ve o zaman hani bir e, sarışın bir boyalı evet. saçlı kadın mesela ön plana çıkıyordu. Gene bir boyalı saçlı öyle sarışın kadın şey yapıyor pankartı tutuyor e, ve ondan sonra Cumhuriyet mitinglerinde aynı tipler vardı. Yani bu anlamda AKP döndü dolaştı ve bu çizginin mirasçısı ve sahiplenicisi oldu. Kendi ve Senitenin simgesi de Türkiye'de. Evet. Hani beyaz insan türünün. Böyle bir şey oldu. O pankartı tutan işte bir boyalı savaşın gibi. Ve Türkiye'nin o boyalı çakma ve şey haline bir anlamda politikada çok da güzel örnek evet, teşkil ediyor. Kendi karşıtına dönüştü. Çok ilginç tabii. Evet. Benim de aklıma gelmişti ama ilk söyledin yani. Peki burada bitirelim. Abi, bu güzel bir Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar